1504 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Zer'a Kur'an okumayı tavsiye etmeleri, evet, Ebu Zer şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Rasulü, bana tavsiyede bulununuz, dedim, Allah'ın takvasından ayrılma, çünkü o bütün işlerin başıdır, buyurdular, bu kez, Ey Allah'ın Rasulü, tavsiyenizi artırabilir misiniz, dedim, Kur'an okumaya devam et, çünkü o senin için yeryüzünde bitnur, göklerde ise zahire ve azıktır, dediler.